Zaruret olmaksızın e, mensup olunan mezhep dışında bir mezhep taklit edilebilir mi? Bu zaviyede telfik meselesini beyan edebilir misiniz? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Arkadaşlar bu meselenin iki yönü var. Birincisi ne yaptığını bilen, Allah'tan korkan, e, şer'i emirler yasaklar konusunda kendisine güvenen işi gevşetmeyeceği konusunda kendisine güvenen insanlar hak mezheplerden herhangi birini zaruret olmaksızın da taklit edebilirler. Yani ben e, ben derken kendisine güvenen adam, benim mezhep konusundaki bilincim sarsılmaz Allah'ın izniyle. Efendim ruhsatları aramanın peşine düşmem. Ben Her mezhebin zor, azimet ifade eden görüşlerini alır, onunla amel ederim dese bir insan daha önce de söyledik bunu öper başımıza koyarız. Kelabazi'nin Et-Tarruf isimli eserinde ehli tasavvufun muhakkıplarının böyle amel ettiğini okuyoruz. Onlar her mezhebin azimet ihtiva eden görüşlerini alır, onlarla amel ederlerdi. Nefis tezkiyesinde, terbiyesinde bu önemli bir şeydir. Ama biz bugün böyle yapıyor muyuz ya da ben farklı mezheplerle amel edeyim diyen herkes işin bu noktasında mıdır yoksa ruhsatların peşinde midir? E o konuda kişi biraz kendi vicdanına dönüp bakacak. Bu işin kendi ahireti için nelere mal olabileceğini hesap edecek. Ona göre hareket edecek. Yoksa herhangi bir hak mezhebin iştihadıyla, fetvasıyla zaruret dışında da amel edilmemelidir. Ee, şeklindeki görüşü biz şöyle talim ediyoruz, şöyle anlıyoruz. Bu kişinin mezhep hassasiyetini, mezhep e, aidiyetini zedeleyebilir. Bir süre sonra bu kişi mezhebin çok da gerekli bir şey olmadığını düşünebilir. Böyle düşünecekse bir kimse bunun için caiz değil. Ama öbür türlü bakacaksa, öbür türlü yapabilecekse onun için caizdir diyebiliriz. Allahu alem. Telfik meselesi Bir hükümde birden fazla mezhebin iştihadını birleştirmek demektir. Tek bir hükümde, tek bir amelde daha doğrusu birden fazla mezhebin fetvasını, iştihadını birleştirerek, karma yaparak, çorba yaparak amel etmek demektir. Benim bildiğim İbnül Humam dışındaki Kemal İbnül Humam dışında, Bu mesele caizdir diyen olmuş mu? Bir de yanlış hatırlamıyorsam talebesi i̇bn Emir Hac var. Ee, bilmiyorum. Bunun dışında Selfik caizdir diyen bir alim. Konuyla ilgili kitapla da genellikle İbn-i adı zikrediliyor. <gülüyor> var mıdır bilmiyorum. Yani e, işte abdest aldık. Çok verilen örnek. Abdest aldık. Elimiz kanadı. Kadına dokunduğu için şafilere göre abdesti bozulmuştur. E burada onu orada bunu taklit edince iş kurtarılmış olmuyor. Her iki mesele göre de bu iş gitmiş oluyor. Abdest gitmiş oluyor. Yok ben kanadığımda şa şafi olayım, dokunduğumda hanefi olayım, ikisine göre gitsin. Gitmiyor. E, dolayısıyla böyle müleffak hükümler, telfikle karma e, hükümler e, mezhep fukahası tarafından cumhur, kahir ekseriyet tarafından caiz görülmemiştir. diyelim. Yani.